Merhaba, Rusya'da gözaltında tutulan aralarında Gizem Akan'ın da bulunduğu 30 çevreci St. Petersburg'da bir hapishaneye nakledildi. Greenpeace avukatları bu kararın nedenini henüz bilmiyor. Greenpeace Uluslararası Genel Direktörü Kumin Aydo, konuyla ilgili olarak gözaltında bulunan arkadaşlarımızın artık ailelerine geri dönüp hayatlarına devam etmeleri gerekiyor. St. Petersburg'da Murmansk gibi 6 hafta sadece gece yaşanmıyor. Bu durumda aile ve konsoloslar artık daha rahat ziyaret edebilecekler. Ancak farklı hapishanedeki durumun Murmansk'tan daha iyi olacağına dair bir garanti yok. Hatta daha da kötü olabilir. Ne olursa olsun Murmansk'ta tutuklu bulunan 30 barışçıl kişinin hapiste bir gün daha kalması için hiçbir gerekçe yok. Onlar hepimizi korumak için eylemde bulunan düşünce suçluları ve bir an önce serbest bırakılmalılar diye konuştu. Ayrıca Greenpeace'ten yapılan açıklamaya göre Rusya geçtiğimiz hafta yapılan açıklamanın aksine Greenpeace'in 28 eylemcisi ve 2 serbest gazeteci hakkındaki korsanlık suçlamasını hala kaldırmadı. Rusya Soruşturma Komitesi geçtiğimiz hafta korsanlık suçlamasının düşeceğini ve hooliganlıkla yani kamu düzenini bozmakla değiştireceğini açıklamıştı. Ancak tutuklu bulunan 30 kişi bu hafta hooliganlık suçlaması için komitenin karşısına çıktığında korsanlık suçlamasının hala düşürülmediği ortaya çıktı. Tutuklu 30 kişi şu anda hem korsanlık hem de hooliganlıkla suçlanıyor. Bu da eylemci ve gazetecilerin arka arkaya 15 ve 7 yılda suçlanabileceği anlamına geliyor. Greenpeace'in Arctic Sunrise gemisinde bulunan 30 kişi, 18 Eylül'de Rusya'da petrol arama platformuna yapılan barışçıl bir eylem sonrasında gözaltına alınmıştı ve o günden beri Murmantık'ta gözaltında tutuluyorlardı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, yani ODTÜ direktörü Profesör Doktor Ahmet Acar, Eymir Gölü halka açıktır ve ODTÜ, Emir Gölü'nü korumaya ve doğal çevresini ve ortamın kalitesini artırmaya devam edecektir. Bu konuda kesinlikle kararlıyız, dedi. Acar bu yıl 52.si gerçekleştirilen ottü Emir Gölşenliği ve Ağaç Dikme Bayramı dolayısıyla Eymir Gölü'nde Ottü mensupları, öğrencileri ve mezunlarıyla bir araya geldi. Ağaç ve doğa sevgisinin Ottü kimliğinin bir parçası olduğunu belirten Acar, yaklaşık 8 bin fidanın toprakla buluşturulacağını söyledi. Ottü ormanının, Ottü'nün toplam arazisinin %80'inden fazlasını kapsadığını işaret eden Acar, Ankara'nın en büyük orman alanı olarak Ankaralılara temiz hava, İyileşmiş bir mikroklima, zengin bir doğa ve ekosistem sunduğunu kaydetti. Acar, Ottü devraldığı araziyi ve gölü hiçbir şekilde bir rant aracı gelir kapısı olarak görmemiştir. Üniversitemiz Çorak-Ankara Bozkarı'nı ormana dönüştürürken, Eymir Gölü ve çevresini en bakir haliyle korurken topluma duyduğu saygıyla hareket etmiştir. Eymir Gölü, Ottü doğasının ayrılmaz bir parçasıdır. Ottü, Eymir Gölü'nü çarpık yapılaşmaya, çevre kirliliğine karşı titizlikle korumuştur. Korumasıydı ne olurdu diyenler? Mogan Gölü ve çevresine bir baksınlar diye konuştu. Tema Vakfı tarafından Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Okul Öncesi Eğitimi Geliştirme Derneği işbirliğinde yürütülen Minik Tema Eğitim Programı 2012-2013 Eğitim Öğretim Dönemi'nde İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenerek İstanbul'daki 500 okulda hayata geçti. 2010 yılında hayata geçen okul öncesi ve ilkokul çocuklarına yönelik hazırlanan program Çocukların doğada geçirdikleri zamanı arttırmak ve ekolojik okur yazar bireyler olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla geliştirildi. Program ile çocukların çevre, doğa, toprak, su, hava ve sürdürülebilir yaşam gibi konularda farkındalık oluşturarak olumlu tutum geliştirmeleri hedefleniyor. Minik Tema İstanbul projesi kapsamında kazanımlar Tema Vakfı Genel Müdürü Serdar Sarıgül'ün katılımıyla gerçekleşen basın toplantısında paylaşıldı. Dünya ve Türkiye literatüründe doğa çocuk ilişkisine yönelik çıktılarının aktarılmasının ardından Türkiye'de bu ölçükte ilk defa TEMA Vakfı tarafından gerçekleştirilen doğa çocuk ilişkisi araştırmasına ait sonuçlar açıklandı. Araştırmanın sonuçlarına göre okul öncesi çocukların %91'i yaşadığı yerlerde hayvan ve bitkiler daha olsaydı daha mutlu olabileceklerini belirtirken 7-11 yaş grubunun %76'sı doğaya ve doğada yaşayan canlılara karşı sorumluluk hissediyor. Ayrıca araştırma çocukların doğa ile ilişkisi ne kadar erken yaşta başlar ve sürekli olursa çocukların gelişiminin o denli güçlü olduğu erken yaşa yönelik çevre eğitiminin çocukların çevreye karşı tutum ve davranışlarını olumlu şekilde değiştirdiği, gelecekte doğa dostu bakış açısına sahip olmalarını sağladığı, doğa ile olan ilişkilerini güçlendirdiği ve çocukların meraklılık, açık fikirlilik ve kuşkuculuk gibi bilimsel tutumları kazanmalarını desteklediği gibi çarpıcı sonuçlar içeriyor. Greenpeace eylemcilerinin evlerine döndükleri, Türkiye'deki bütün göllerin ve ormanların tam korunduğu ve doğadan kopmamış nesillerin yaşadığı yeşil bir gezegen dilekleriyle esen kalın.